الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bismillahirrahmanirrahim min al-Shaytanir rajim. Bismillâhil Rahmanir Rahim. Vma arsalna k ılla rahmete lil-âlimin. Sadek Allahu Azze. Vbelâna Rasûlün Nabiûl Kârim. Vnâḥnu ʿalâ dâlik ımin al-šaḳirîn bi qalbîn sâlih. çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Muhterem Müminler böyle geceler ve gündüzler tesisi ilahidir. Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri böyle mübarek geceleri kullarını affetmek için vesile kılmıştır. Mevlid kandili diyoruz. Mevlamız saygı gösterenleri affediyor. Regaib gecesi diyoruz. Mevlamız bir daha affediyor. Muhterem Mümiler. 27. gece Miraç gecesi diyoruz. recep Şerif'in 27. gecesi Miraç gecesi diyoruz. Mevla bütün inanmış kulları Geceye saygı gösteren Müslümanları bir daha affediyor. Şaban-ı Şerif'in tam on beşinci gecesi, berat gecesi, bütün mümin kullarını Mevla bir daha affediyor. Muhterem Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif'in birinde başlıyor afi. Bir daha affediyor, bir daha affediyor, bir daha affediyor. 27. gece Kadir gecesi. Kalan olmaz herkes affedildi ama affedilenleri Cenab-ı Hak bir daha affediyor. Bayram sabahı Allah'ın Resulü böyle müjdeliyor. Bayram sabahı Ramazan'dan çıkış herkesin ruhu kuş gibi iç aleni sürur ve neşeyle dolu. Bayram namazı kılınıyor. Aynen resul Ekrem böyle buyuruyorlar. Melekler kapılara dururlar. Kumu <gülüyor> mağfuralekum. Ey Allah'ın kulları ömrünüzün bütün suç, kusur ve günahlarını Mevla affetti. Tertemiz olarak evlerinize gidiniz. <gülüyor> Muhtemelen müminler bütün bunlar kimin şerefine Ha? bütün bunlar bu geceler bu cuma günleri bu bayram gündüzleri bu ilahi tesisler kimin şerefine hocam açık <gülüyor> peygamber efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin şerefine onun için dersinin serlafasını tezyin eden ayet-i kerimede Cenab-ı Hak çok açık olarak ifade buyuruyor. Estaizu billah. Ve ma illa illâ lil alemin. Muhammed'im seni biz ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Muhterem cemaat dikkat ederseniz Cenab-ı Hak ve ma erselnâke illâ rahmetellil müminin. lil müslümin buyurmuyor. <gülüyor> ve maa illa alemi. dağlar ve taşlar uçan kuşlar karıncadan file zerreden kürelere bütün kainata hususiyle İslam alemine müminler ve Müslümanlara seni rahmet olarak gönderdik Muhammed <gülüyor> ve biz Kapı Camii'nin muhterem cemaati ve biz o peygambere ümmetiz elhamdülillahi ya Şanslıyız. muhteremimler. Geçen 124 bin enbiyanın ümmeti içerisinde biz şanslıyız. Çünkü Hatemül Enbiya'nın Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz elhamdülillahi Teala. Beşikteki çocuğundan beli bükülüp sakalı ağarmış dedeme kadar. Hani ta mahalle mektebinde kocalarımız yavrulara, yumurcaklara, kadar yumurcaklara soruyordu. Oğlum Ahmet kimin zürriyetindensin? Hazreti Adem'in hocam. Yüce Rabbim biz şuna inanıyoruz. Mülk senin, millet senin, din senin, kudret senin. Alemde eğer biz bir keder görüyorsak kendi masiyet ve günahımızın karşılığı ona da tövbe ederek zatına rücu edeceğiz. Bizi affet ve iyi günler göster Allah'ım. Muhtemelen ünlüler, bugün hem son dersim artık, evet, evet biraz buna belki üzüleceksiniz ama. Ha. Kim bilir, kim bilir yarına çıkacağımızı. Belki köylü amcanın dediği gibi yarın tası gün omuzumuzda hocanızı kabre, kabre götüreceksiniz. Ay. Dünya ayrılıklar dünyası muhterem müminler ya vuslatı da süruru da meşesi de böyle bir gün sona erecek. Ama Mevlamız ömrümüze bereket ihsan buyursun. Amelimize bereket ihsan buyursun. Konuşmalarımıza bereket ihsan buyursun. Gönüller ve ruhlarda tesirini ilâkiyamis sa'a Laim kılsın. Latife olarak söylüyorum muhterem Müslümanlar. Hamd ediyorum Rabbime. Hollandalar, Almanyalar, Belçikalar, İsviçreler, Viyanalar. Ayak izlerimiz, atımızın nal izleriyle dolu ve milyonla bantlar var. Kabe'nin karşısından Resulullah'ın huzuru Medine'mize varıncaya kadar... Muhterem diniler, hani Latife'ye de ihtiyaç var. Mekke-i Mükerreme'de bundan üç sene evvel sabah namazında Haram-ı Şerif'ten çıktım. Mesafide şöyle bulunduğumuz yerimiz. Ciyat Oteli'ne doğru gelirken arkadan bir delikanlıyı tanıdığım bir kimseye benzettim. Maşallah, arkasından böyle diyorum. Daha kendi yüzünü görmedim. Maşallah, maşallah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 hocam dedi. Bili ki ben de 20 bantınız var senelerdir. Şu hocamın sesini duydum, bir de kendisini görsem diye dua ederdim. Allahuzul celalin şulûh secdi vesileye bakın dedi. Muhteremimler Kabe'nin karşısında böyle, Resulullah'ın huzurunda böyle, ta Amerika'da dostlar KON TV'den video kaseti götürmüşler orada dinliyorlar. Hollanda'da delikanlılar toplantılarında Konya'daki derslerimizi dinliyorlar. Bir pehlivan, muhterem bir pehlivan seneler evvel, hocam dedi, dersi kasete aldım dedi, Muskova'da güreşimiz var dedi, dersinizi Muskova'da dinleteceğim inşallah dedi. Bunu, bunu şunun için söyledim, ölmeyeceğim inşallah. Müslümanlar, Ali kardeşlerim. Ölmeyeceğim inşallah milyonla ve milyonla bant sabahı haşve kadar sohbetlerde dinlenecek. Ve sadakayı cariye, haseneyi cariye olarak bunların nuru pır pır kabrime gelmeye devam edecek. Bu bakımdan bayağı gönlümde bir rahatlık ve huzur var inşallah. Muhterem kardeşlerim. Salahımız için... Felahımız için elimizde iki büyük meşale var dedim size geçen derslerimde. Biri Kur'an meşalesi, biri sünnet meşalesi. Yani buna ilmi tabirle bir kimsenin felahı için iki şeye ihtiyaç var. Biri kitap, biri sünnet. Kitap Kur'an-ı Kerim. ezelden ebede felahımız için sağ elimiz ve çelik pençemizle Hazreti Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılacağız 5 ya. yaşında miniklerimize Kur'an-ı Kerim'i öğreteceğiz bülbül gibi okuyacaklar bizler şuurlaşacağız bizler Uyanacağız. Bizler inanç ve iman ve amel hatta örfümüze, adetimize, geleneğimize, ecdadımızın nurlu yoluna sımsıkı sarılacağız. Hazreti Kur'an sağ elimizde. Kainatı aydınlatan meşale, sünneti Muhammedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Kavli, fiili, ameli, hali, yaşantısı sünnet mecmuası. Resulullah'ın sünneti de sol elimizde meşale. Bu iki meşalenin ışığında yürümeye devam edeceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'e hep beraber şöyle bakalım. Peygamberimiz Zişan Efendimiz'e sarılmanın, Peygamber Efendimiz'in ayak izlerine dudak ve yanak koymanın Allah Resulüne... Bende ve köle olmanın meşesine işaret eden ayatı ilahiye. Bakınız muhterem Müslümanlar. Hocam yahu bir de köle. Evet muhterem Mülar. Ben size evvelce söyledim. Bana Ravza-i soruyorlar bazen. Yakında yine oradayız. Allah nasip ederse dua ederiz inşallah. Yol hazırlıklarına yavaş yavaş başlayacağım Mevla Kerem buyurursa Muhterem Müslümanlar Altı buçuk yedi ay oradayız inşallah Devamlı olarak böyle diyorum Dudağım Salihattin de benimle beraber olacak o da gelecek inşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda Bazen soruyorlar hocam nasılsınız falan diye Dudağım eşiğinde. Müminler. Konyalı kardeşlerim. Dudaklarım Resulullah'ın eşiğinde. Yanaklarım resul Ekrem'in ayak izinde. Kainatın yüce sultanının dergahına istid'a verdim diyorum. Efendim? Kainatın yüce sultanının dergahına istid'a verdim huzuru peygamberiye. Eğer ölçüm tutar da, Konyalı kardeşlerim, eğer ölçüm tutar da Resulullah'ın dergahından istidama cevap olarak tamam ölçüm tuttu, köleliğe kabul edildin diye bir cevap gelirse hey hey siz bendeki neşeye bakın. Muhterem ünlüler. Hazreti Sıddık-ı Ekber'in ben Sıddık'tan razıyım. O da benden razı mı Muhammed'im diye hani bir selam geldi ya. Sıddık-ı Ekber Mevleviler öyle derler. Sema Sıddık-ı Ekber'den kalmadır. Sıddık-ı Ekber kalkmışlar. Ben Rabbim'den razıyım. Ben Rabbim'den razıyım diye böyle fırfır dönmüşler. Sema oradan kalma diyor Mevleviler yazdıkları kadim olan eserlerinde. Muhterem Müslümanlar eğer Dergahı Muhammediden, Allah Resulü'nün huzurundan dilekçeme cevap gelir de köleliğe kabul edirdin deni verirse ben de bir nasıl sema edeceğim o vakit göreceksiniz inşaAllahu Teala. Rab bizi zatına kul Muhammed'in e ümmetiyle, müminler. Hazreti Adem'den sabahı haşre kadar büyük adam denenler. Hazreti Adem'den sabahı haşre kadar büyük adam denen kişiler birbirinin omuzuna bassalar Hazreti Muhammed'in topuğuna varamazlar. Duyuyor musun? Yüce Rabbim... <gülüyor> Hacı ve İsa'da üstadım hep öyle derdi. Bize evvela rüyamızda göster, sonra yakaza halinde açıktan göster Rabbim derdi. Muhteremimler, evvela Resulü Zişan Efendimiz'i bize rüya halinde göstersin. Mübarek elini öpelim, öpelim, öpelim. Sonra ayaklarında öpelim, yüzler sürelim, öyle uyanalım inşallah. Şarıl şarıl gözyaşlarıyla. Sonra Allah'ımız bize istidat versin inşallah. Bu rüyada öpelim öpelim sonra açıktan görerek mübarek elini öpelim inşallah. E hocam, peygamber efendimiz ahirete irtihal buyurdular. Öyle Resulullah'ı açıktan görmek mümkün mi? <Gülüyor> Muhterem ümriler, Kendisi Mısır'da İskenderiye'de methum. Ebu'l-Abbas'ı Mürsi diye bir zat var. Ebu'l-Abbas'ı Mürsi diye bir zat var. Bu zatı ali Kadir öyle diyor. Her gün Peygamber efendimle Allah'ın Rasulüyle açıktan görüşmezsem, her gün Cennetül Firdevs'i müşahede etmezsem, her haç mevsiminde Arafat'ta ispatı vücut etmezsem, kendimi ricali mümininden saymam diyor muhterem müminler Abdülvehabı Şarani Hazretleri öyle diyor Abdülvehabı Şarani Hazretleri öyle diyor dört mezhebin hikmet, illet ilim ve felsefesine sahip devrinin mana eri kemalin şahikası ve zirvesi büyük mürşit Abdüllühab-ı Şarhani Hazretleri öyle diyor. Kahire'de postumun üzerinde oturduğum yerde Resulullah'ın lahdine elimi kor, Peygamber Efendimiz'den müşkilimi sorar, cevap alırım diyor. Ben de hocuyum ya. Böyle şeyler olsa bende olması lazım. Hadi oradan ya. Bu iş hocalık, hacılık işi değil ki. Bu iş kulluk işi kuzum. Ya, ya. ''Rabbim, Rabbim bize öyle kul olmayı nasip et.'' Amin. Muhterem müminler, ne güzel bakınız. recep Şerif'in ilk Perşembe akşamı, Cuma gecesi ve Cuma gündüzü. Peygamberimiz Zişan Efendimiz bir rivayette, ''Bu regaib gecesinde rahmi madere inmiştir.'' Sulbi Peder'den rahmi madere regaib gecesinde inmiştir.'' Onun için bu gece lütuflar gecesi, ihsanlar gecesi, rahmetler gecesi, tecelliler gecesi ve nimetin hangi çeşidi aklınıza gelirse bu gece o nimetlerin gecesi. Meleklerin, meleklerin çok iltifat ettiği, büyük insanların ibadet ve zikir ve fikir ve kıraatı Kur'an'la geçirdiği ve Peygamberi Zişan Efendimizin Naz ve hatırının Nakşedildiği bu Regaib gecesi Asırlardır Asırlardır Milyonlar ve Milyarlar rabet ede Ede gelmişler Ya Rabbi Bizim de rabetimizi Manevi yakınlığımızı Kalbi sürur Ve inşirahımızı Ve bu tip gecelerde kat ve kat artır Allah'ım diyoruz. <Gülüyor> Muhtemelen müminler, ehli haktan, ehli ilimden, ehli tahkikten bazıları cuma günü ve gecesi kadir gecesinden evla ve aftal diyenler var. Bakınız kulağınızı öyle çınlatıyorum ki, kulağınızı öyle çınlatıyorum ki, zarı patlarcasına bunlar hepsi o nebi zişanın şerefine bu ümmete bu millete verilmiş lütuflar hani söyledim ya regaib gecesi evvelen mevlüt kandilinden başlıyoruz zabül evvel sonra ikinci regaib gecesi üçüncü miraç gecesi dördüncü efendim berat gecesi beşinci kadir gecesi dedik ya onlar gele dursun her hafta içerisindeki cuma, gece ve gündüzüne ehli hakikatten bazıları Kadir gecesinden de aftaldır diyenler var muhteremim e Haftada bir defa geliyor. Cuma, gece ve gündüzlerinde varlığımızı, maneviyatımızı, iman ve aşkımızı tazeliyoruz muhteremim ile. Yani şöyle bilesiniz. Bunlar... Her zaman söylüyorum muhterem müminler hoca bahşişi falan değil ha yanlış anlamayın. Bunlar hoca bahşişi falan değil. Alemlerin yüce Rabbinin Resulü şerefine iltifatı ilahisi rahmetinin gereği bu. Evet. Her haftada cuma geldi mi Cami ve mescit ve salat ehli affediliyor. Cuma'dan çıkarken tertemiz, delikanlı, İslam delikanlısı duyuyor musun? Ortayı oku, liseyi oku, İmam Hatibi oku, Kur'an kursunda oku, ilahiyatta oku, siyasalda oku, hukukta oku, mühendis mektebinde oku, şartta oku. Garp'ta oku, Amerika'da oku, ilmin bütün enva'ını öğren. Fakat bu şuurdan ayrılma. Bir cuma bile senin bir haftalık günahına kefaret olmaya, kabre girinceye kadar Allah'ın lütfu olarak devam ediyor elhamdülillah. Ama kim onlar? Konyalı kardeşlerim, kim onlar? Kim onlar? Camiye girenler, beş vakit namazını kılanlar, zekatını verenler, orucunu tutanlar, hacca inanıp lebbeykallahu melebbeyk diyenler, her cuma tozlu seccadelere gözüne sürme gibi o tozları çekerek alnını secdeye koyan şerefli müminlere bakış ilahi. Onlara cami ehli, onlara mescit ehli, onlara iman ehli, onlara salat ehli, onlara namaz ehli diyoruz. Her cuma kapıdan çıkarken taptaze bir neşe tap taze bir sururla çıkıyorlar. Günahları affedilmiş, yükleri indirilmiş. Muhtemel Müslümanlar üzerlerindeki mesuliyet yükü tamamen indirilmiş, yine taze... Yine taze, yine taze. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in mescidinde, yine bir Cuma gününde, Cuma namazında veya sabah namazının son secdesinde alemlerin Yüce Rabbine sahte akdeslerine kavuşmayı nasip ve mukadder kıl diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar. Hocam böylese niye ısrar ediyorsun illa da Medine'de ölüyüm diye? Efendiler, mahşerde ilk defa Resulullah kalkacak. Mahşerde, kabrinden, Cenab-ı Cibril özel olarak Habibine, Habibullah'a, Resulullah'a geliyor. Resul, ya Resulallah, kalkar mısınız? Yeniden diriliş başlıyor. <gülüyor> Allah'ımız öyle Murad edecek. Şimdi bunlar diyorlar ki, Bırak canım de öyle ahiret falan yok diyorlar. Adam toprak oldu mu gitti tamam. Dünyada ne yaşadıysa o. Ondan sonra bir daha toprağın adam olması mümkün mi? Öyle diyorlar. Bu sözde cevap olarak Allah Kur'an'ında böyle diyor. Kul yuhiyhellezî enşe'ehe evvele merrah. Ve huve bi kulli halkın alim. Allah. Bunu söyleyenlere cevap ver Muhammed'in. Rahmi maderde ve sulbü pederde insan tohumu gözle görülmüyor. Ancak mikroskopla görülüyor efendiler. Bir damla menide sayısız insan tohumu var. Rahmi maderdeki o tohum iniyor. Sulbü pederdeki de varıp oraya birleşiyorlar. Erkek tohum, dişi tohuma giriyor, maya tutuyor, <gülüyor> Allah Allah. Kul yuhiyhellezî enşe'eha evvela merrah. Halice mağaz. Gözle görülmeyen, mercek altında büyütüldükten sonra ancak görülen, mikroskopla ancak görülebilen o zerrecikler birbirle birleşiyor. 120. güne doğru Rahmi maderde bir devinme başlıyor Şurada Hücre'de biri diyor ki Ya hocam diyor Şimdi aletlerle tespit ediliyor 90 günde deviniyor filan diyor Hadi oradan ulan diyorum ben Hemen sıddık Ekber öyle diyor sıddık Ekber öyle diyor Gözüme değil, sana inanırım ya Resulallah diyor. Yani ben de Sıddık-ı Ekber'in kölesiyim, ayağım da beraberim, dizinin dibindeyim. Olabilir. Yani Cenab-ı Halik-ı 90 günde de, 95 günde de, 100 günde de, 120 günde de efendim, Peygamber Efendimiz alel ıtlak 40 gün meni halinde Sonra 40 gün kan pıhtısı halinde uzuvlar meydana gelmeye başlıyor. Cenab-ı kudret fırsasıyla müminler Rahmima düşünün yani bakın. O gözle görülmeyen zerrecik kan pıhtısı haline geliyor. Ya Rab. Kulağın dışarıda tesis olarak kurulması için Dönümle arazi lazımmış muhterem Müslümanlar. Kulağın, ilim adamları öyle diyor, kulağın dışarıda tesis olarak kurulması için aynı hassasiyetle dönümle arazi lazımmış. Mevla'nın kudreti işte kulak. Ya o göz, Hey yüce Mevla, o kalp. Müminler, bir tabip arkadaşımız öyle diyor. Kalbin jeneratörü, Kendinde içinde diyor. Kalp başka yerden ceryan olarak çalışmaz diyor. Malzulu taşıp gidiyor. Bağışlayın Müslümanlar. Ne yetişirse o kadar. Evet efendim. Kalp Hazreti Nuh aleyhisselamın sadrinde 1200 sene. Dikkat ediyor musunuz? Hazreti Adem'in sadrinde 1000 sene. 300 sene, 500 sene, 800 sene. Eh, biz de 74. senedeyiz. Pırıl pırıl çalışıyor. Başka yerden bir ceryan falan almıyor muhterem Müslümanlar. Bazen işte kalbine sahip olamayıp da ilahi takdir gereği kalbi hasta olanlar, eh ona bir operasyon yapılıyor bir şeyler. Hatta kalbine pil takılanlar bile oluyor Müslümanlar. Bunlar duyduğumuz ameliyat ve operasyonlarda artık 20. asırda garipsenmeyecek şeyler. Ama dikkat ediniz... Hz. Adem'in sadrinde bin yıl Hazreti Nuh'un sadrinde bin iki yüz yıl Allah Allah Allah Allah diye çalışıyor ya, yedek parçası filan da yok revizyonu da yok Efendim ihtiyaç olduğunda çok Ender tabi az evvel söyledin muhterem Sumanlar Piston ve sekman değiştirme diye bir derdi de yok. 1200 sene jeneratörü kendinden kalp pırıl pırıl çalışıyor. Kudretine kurban oldum Mevlam. Ya. E o öyle. O zerrecikten dünyalara sığmayan Yavuzları halkediyor. Çağ açıp çağ kapatan Fatihleri halkediyor. Bu kalasının burçlarını indiren kanunileri halk ediyor. Efendim ölüme göz kırpmayan Salahaddin Eyyubileri halk ediyor. Yukarıya sahabe doğru gidiniz muhterem Müslümanlar. Hazreti Ömer'leri sıldığı ki ekberleri, Hazreti Osman'ları, Hazreti Ali'leri halk ediyor. Neden? Gözle görülmeyen zerrecikten. E bunu yoktan var edip varlığından haberdar edip efendim bu kudreti veren Mevla asıl oraya getireceğim işi vefatından sonra toprağından insanları kaldırmaktan onları tekrar diriltmekten aciz mi? Senin incir çekirdeği kadar aklına bu kudret sığmaz tabii. Kainatı içine alan imanlı kalp lazım buna kalp. Kalp değil. Muhterem Müslümanlar. Ya ya ya. Şimdi yazıyorlar. Benim çocuk yazıyor. Bakıyorum. Kalp diye yazıyor. Sonu P ile. Efendim? imla gereği böyle yazılmış. Kalp diye yazıyorlar. Evladım o kalp değil. Kalp kalp para. Kalp adam. Kalp hayvan. Kalp falan derler ya. O ayrı bir mana ifade eder. Onun o kelimenin sonu B'dir. Kalp olacak. Kalp. İnkılaptan alma. Tamam mı? kalp olacak ya ya iman zarfı sevgi yeri aşk yuvası tecelligahı ilahi ve arşur rahman muhterem Müslümanlar cenabı halikü zulcelal mavesani'l arzi ve la semai ve vesani kalbu abdül bi'min semalar ve, ve bütün kainat faza faza düşünün Sonsuzluklara doğru kainat benim kudretimi, nur ve tecellimi alamaz. Ancak mümin kulumun kalbine sığarım buyuruyorlar. Müslümanlar duyuyor musunuz? Neymiş o ya yahu? <gülüyor> Güneydi Bağdadiler gibi, Bayezid-i Bastamiler gibi... Muhyiddin-i Arabiler gibi, İmam-ı Rabbani'ler gibi, Mevlana celalettin Rumiler gibi, Hacı Bayramı Veliler gibi, insanı Kamil'in, Veli kullarımın kalbine sığarım ben diyor. Ya. Ve Peygamber Efendimiz, kalbül mümin arşurrahman diye buyuruyorlar. Mümini Kamil'in kalbi, Rahman'ın arşıdır. Cenab-ı Hakk'ın bütün tecellisi oraya. Muhterem Müslümanlar, kalbi Muhammedi bu kalplerin şahıdır, sultanıdır. Cenab-ı Hak bize sevgiyle kalbi Muhammediye girmeyi nasip etsin, ümmetim desin bize inşallah. Şunu söyleyecektim, mahşerde hani Medine'de ölmek dedim ya, söz oradan açıldı, mahşerde evvela Peygamber Efendimiz'in kabrinden kalkıyor. Cebrail geliyor, ya Resulallah buyurur musunuz? Allah'ın emri var, mahşer kurulacak artık. <gülüyor> Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Yunus Emre'nin dediği gibi toprağını sıçarak, sakalın toprağını böyle indirerek ümmetimden ne haber ya Cibril diye kalkıyor. Ya Rab, Ya Rab, bizi Resulü Zişan'ın nurlu yolundan ayırma. Amin. Evet, Hocam Hacı İsa Efendi, icazet Hocam Hacı İsa Efendi 55 sene daha fazla önünde ders okurken böyle derdi. Tahir, Allah'ın en büyük kullarından Mehdi Konya'ya uğrayacak Mevlana dergahında Mehdi'ye biat edilecek derdi. <gülüyor> Muiddin Arabi'yi herhalde oradan almışlar. Şecere'in numaniyesinde öyle diyor. Belde-i Mukayyere'den bir beldede Konya'dır diyor. Büyük manevi kurtarıcı Mehdi'yi Konya'ya uğrayacak. Mevlana dergahında Anadolu Müslümanları biat edecekler diyor. <gülüyor> ya Rabbi o büyük zatın Ellerini yüzümüze şöyle sürmeyin, nasip bekliyorum diyorum benden muhterem kılmaları. Müminler onun için ben 50 senedir kürsiden hep ümit verdim size. İyi gün göreceğiz inşallah. İman neşesi, Kur'an neşesi Hazreti Muhammed'in nuru Kainatı bir defa daha yeniden saracak inşallah o da. Ve lev kerhel kafirun Müslümanlar Kur'an yuridu en yutfi'u <fiyat> nurallahi bi afaihim vallahu <sesi> mutmin nuruhu ve lev kerhel kafirun Yavuz kardeşim bir ayet daha var. Yuriduna en yutfe nurullahi bi afahihim ve eyb Allahu illa en yutma nuruhu ve lekerhal kafirun. Ağızlarıyla dilleriyle Allah'ın yaktığı bu meşaleyi söndürmek isteler isterler. Kafirler çatlasalar da patlasalar da kahrolsalar da Allah nurunu tamamlayacaktır. Evet muhterem müslümanlar hiçbir şey söyleyemedim gene saat bitti evet hani size elli defa okudum ya Hacı Beysade Üstadım devamlı böyle söylerdi saati vahidedir ömrü cihan saati taate ile hemam Tahir veya Ahmet veya Mehmet evladım böyle derdi cihanın ömrü nihayet bir saattır bir andır o saati hemen taata sarf eyle. İhtata sarf eyle. İbadete sarf eyle. Aşka sarf eyle. Sevgiye sarf eyle. İman ve aşk yolunda geçir o saati derdi. Muhterem müminler, saatin geçtiği gibi ömrümüz de geçiverecek. Ben şimdi mevzumla ilk ilgili hazırladığım ayeti celileyi okuyayım ve bugün ders dersimi keseceğim. Kısa bir dua da edeceğim. Eğer Mevla nasip eder de harameyn-i şerifeyinden gelecek sene ömürle dönersem sağ olursam gene huzurunuzda olmaya çalışacağım inşallah <Gülüyor> müslümanlar ya Medine'de öleyim <gülüyor> ya Konya'da Kürsi'de öleyim inşallah ya, ya Medine'de öleyim söylüyorum bunu söyledim size artık iyice kulağınızda yer etti şöyle sabah namazının secdesinde veya kürsüde şöyle sizlerle has bu derken ruhumu teslim edeyim inşallah. Konya Kapı Camii'nin kürsüsünden haram-ı ilahide kabe i muazzamada konuştuğum anların neşesini duyuyorum. Ey vallahi böyle bakın. 50 senedir bunu söylüyorum ben. Kapı Camii o kadar ruhani, o kadar feyizli, o kadar bereketli herhalde inşa eden zatın büyük ihlası ve harcadığı paranın tertemiz oluşundan geliyor Allah da böyle istiyor öyle olunca kapı caminin şu nesesine dayanmadım gitti ve selam muhterem müminler hepinizle hepinizle Kabe'nin karşısında kucaklaşmak istiyorum hepinizle Resulullah'ın huzurunda Medine'sinde görüşmek istiyorum davet ediyorum biz oradayız buyurun inşallah diyorum ve Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor Estaizu billah Ve men yut'i illahe ve arrasule fe ma'al lezine en'am aleyhim minen nebiyyine ve suddiqine ve şuhedai ve saliheen ve hasune ula'ike rafiqa zâlike alfadlu ve billahi <gülüyor> alima. <alayla> Allah Evet. Halik-ı Zülcelal'imiz halik ve Kur'an-ı Kerim'inde, Kitab-ı Kerim'inde böyle buyuruyor. Ve men yutillaha ver rasule. Bir kimse Allah'a itaat eder ve Resulüne itaat ederse. Ha? Genç evladım, ne diyorsun? Esha'den adada liderimiz Hazreti Muhammed değil mi? Ya ya, ya, ya. Akıl kurban kün bepişi Mustafa. Hasbiyallah yuki Allahumme kefa diyor. Aşk eri Mevlana. Aklını Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et. Aklını Muhammed. Fikrim, mantığım, diplomam falan bildiğim, öğrendiğim, okul. Hayır, hayır. Her şeyini... Aklını Hazreti Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et. Sonra da Hasbiyallah de ki kula Allah yeter diyor. Biz Allah'ın kulluğuna boynumuzu kıllan ince olarak uzatıp alnımızı secdeye koymuşuz ve mıhlamışız. Ve muhterem Müslümanlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve nurlu yolunda ona itaat ediyoruz. Onun Evet ümmetiz ve men yut'i ilaha ve'r resule fa ulaihe Allahu aleyhim İşte bu Allah ve Resul'e itaat edenler. Mübarek Konyalılar, muhterem Konyalılar, aziz mümin kardeşlerim. Allah Kur'an'ında böyle diyor. Eğer bir kimse Allah'a itaat eder, Kur'an'a sımsıkı sarılır, İslam yolunda Hazreti Muhammed'e itaat eder onun ahlakı, onun edebi onun sevgisi onun aşkıyla yaşar onu daima önünde bilirse fevlaike enem Allahu aleyhim o kul mahşerde yarın Allah'ın kendilerine in'amı ihsan ettiği kullarla beraberdir kim onlar? Allah'ın kendilerine in'amı ihsan ettiği kullar kim onlar? peygamberler Alimler, Sıddıklar, Şehitler Feülâike Allahu enemallâhu aleyhim Minen nebiyyîne ve sıddıkîne Ve şühedâyi ve Evet peygamberler Sıddıklar, şehitler ve salihler. ki alimler Allah'ın marifetine nail olan Has kullar. Muhterem Müslümanlar Şimdi ben size şöyle müjde veriyorum Mahşerde Peygamberlerle arkadaş olmak istiyor musunuz? Konyalılar Mahşerde sıddık Ekberlere Rafik olmak istiyor musunuz? Mahşerde şehitlerin şemsiyesi altında hasrol olmak istiyor musunuz? Mahşerde salih kullarla kucaklaşmak istiyor musunuz? Allah ve Resulüne itaat edeceksiniz. Sağ elinizde Kur'an meşalesi sol elinizde sünnet kitap ve sünnet diyoruz muhterem Müslümanlar. Hani Mevlana diyordu ya Destra under Ahadu ahmet bizen, ey birader var Hz. Cehliten. Bir elini Hz. Ahade, bir elinle Hz. Muhammede, ancak böylelikle nefis ve şeytan şerinden kurtulur, ahlak ve fazilette şayikalaşır, zirveleşirsin diyor. Evet, bu aslın ülây Allah böyle buyuruyor. Ey kullarım, mahşerde bunlar, ne güzel rafiklar. Değil mi konyallar? Ya peygamberler sındıklar, şehitler, salihler mahşerde bunlar ne güzel arkadaşlar. Ne güzel dostlar. Tealikel fazlu minallah bu müjde, bu fazl, bu rahmet, bu bereket Allah tarafından kullarına müjdedir ve kefa alima kullarının milyarlar, trilyonlar mahşere kadar beşeriyetin halini bilen, mükafatını veren Allah kuluna yeter arkadaşlar. Rabbim Bizi dünyada bulunduğumuz müddetle Kur'an'ın ve Muhammed'in yolundan ayırma. Bizi İslam cemaatinde cami ehli olarak daim ve ebedi kıl. Neslimizden Allah'ı seven, Kur'an'a inanan, Hazreti Muhammed'in önünde yere dudak koyan kırıl pırıl evlatlar lütfeyle. Amin. İslam'ı aziz kıl, memleketimizde Kur'an'ın bekasını lütfeyle ve bütün gönlülleri Hz. Muhammed'in nuruyla aydınlat ya Rabbi. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetü lil müttekin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم و علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتظاهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اغفر لهم محمد Allahumme aslih ahwala ummati Muhammed. Allahumme tecawaz anna wa an seyyati ummati Muhammed. Allahumme ec'alna min as fi ummati Muhammed. Allahumme edf'il balaaya wal masa'ib anna wa an Muhammed. Allahümme nevvir kulübena ve kulübe ümmeti Muhammed. Allahümme şrah sudurana ve sudura ümmeti Muhammed. Bi hurmeti seyyidina ve nebiyina ve şefi'ina Muhammed. Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Allahümme rabbena la tuzul kulübena ba'deyiz hedeytena ve hablena min ledünke rahmet. İnneke entel vahhab. Allahümme rabbena a'tina min ledünke ve min اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحبتك يا أرحم الراحمين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اوفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyina ve şefiina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecma'in subhane rabbike rabbil izzete amma yasufun ve selamun ala l-mursalin velhamdülillahi rabbil alamin al fatiha beni dinlediğiniz için. Ve de Müslümanlar latif olarak söylüyorum. Arkasından da Allah razı olsun hocamızdan dediğiniz için Allah da sizden razı olsun.